يا أيها الذين آمنوا تقووا الله قتقاته ولا تموتون إلا بعنت مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء بتو الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقو الله وقولوا قولا صديعا <تصفيق> yusluh lakum a'malakum wa yaqfi lakum dhunubakum man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza faza azima amma ba'd fa astaghna hadithu al-kalam Allah wa khayra al-hadiy hadyu Muhammadin sallallahu değerli kardeşler bu hafta inşallah 17. Ee, dersimiz Dokuzuncu konudayız Vahyin gel, e, Kısımları nevilerinden Bahsedeceğiz Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Haberleri Yani semavi kitaplardaki Tevrat ve İncil'de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Zikredilmesinden bahsedeceğiz Şimdi geçen hafta ilk gelen vahilerden bahsetmiştik, onunla ilgili çıkartılacak dersleri söylemiştik. İlk vahiy biliyorsunuz, Fira e, mağarasında İkra suresiyle, İkra diye başlayan ayetlerle geliyordu. Ondan sonra da onu takip eden sure ve ayetler Müddettir suresidir. <gülüyor> Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili diğer konulara yani hayatına taalluk eden hayatıyla alakalı mevzulara geçmeden bu vahyin bilinmesi gerekiyor. Allah'a Alem müellif yani yazarımız onun için bu konuya özellikle yer verdi. Yani bunu bir ders haline getirmiş ve hatta bir konu başlı başına bir mevzu haline getirmiş. Biz de onu inşallah Göreceğiz ve istifade edeceğiz umuyorum. Allah Azze ve Celle bu değerli vahiyle yani Kur'an-ı Kerimle vahiy dediğimiz zaman kardeşlerim bu siyer dersimizin başında size anlattığım gibi iki şey anlaşılır. Birincisi Kur'an'a giren Kur'an-ı Kerim'de okunan Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır, sözüdür. İkincisi de Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadisleridir. Kur'an'dakine tilavet edilen vahiy, Kur'an'ın dışındaki vahiye ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine ise vahiy gayr-ı metlu yani tilavet edilmeyen vahiy ismi verilir. Her halükarda vahiydir. Bunun vahiy olduğunu, yani Nebiyal İsra'lı İslam'ın sözlerinin vahiy olduğunu, sahi ama sahi olan sözlerinin onlar ilim ehlince tespit edilmiştir. Vahiy olduğunu söylemiştik. Şimdi bunun nasıl vahiy olduğunu melek, meleğin aleyhissalatu vesselama vahiy getirmesine yahut da herhangi bir şekilde aleyhissalatu vesselama vahiy gelişi ile ilgili hadisleri verdikten sonra daha da daha da inşallah iyi anlayacağız bunu. Ona kanaat ediyorum. Evet arkadaşlar bu vahiy Allah azze ve celle'nin gönderdiği vahiy alemlerin kalplerinin hayat bulmasına vesile olmuştur. Ve beşeriyetin her iki mekanda da, dünyada ve ahirette saadetinin, mutluluğunun bir direğidir. Yeryüzündeki yeryüzündeki bütün menhec ve metotlar bu vahyin, bu yüce vahyin menhecine muhtaçtır. Mürsellerin, peygamberlerin sonuncusu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın alemlerin, Rabbinin elçisi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın menhecidir bu. Vahiy. Allah Azze ve Celle Müddessir Suresi ve diğer ayet kelimeler ile Nebisi'ni uyarmıştı. Neyden uyardı? Geçen haftaya da, da söylediğim gibi. Örtüne bürünme, kalk, artık uyar. Yani rahatlığı terk et. Kendin için olan şeyleri terk et. Ve insanları tevhide çağır. Yani sen ağır bir yük üzeresin diyor. Müzzemmi Suresi'nde geldiği üzere biz sana ağır bir söz vereceğiz diyor. Vahyin gelişi o kadar ağır ki. Biraz sonra hadislerde vereceğim. Ne kadar ağır olduğunu iyice anlayacağız Allah'ın izniyle. Çok ağır. Yani bu belki de tonlarca yükten daha ağır bir şey. Subhanallah. İnsan yani kaldırabileceği yük bellidir. Madden. Diyelim ki 80-90 kiloluk bir yükü kaldır. En bevayet 150 kilo kaldırıyor veya biraz daha artı. Ama bu vahyin kaldırılması, vahyin taşınması, yüklenmesi var ya. Bu kadar ağır bir şey ki. Allah Azze ve Celle hani Ahşap Suresinde emaneti, inna aradana alamanet ala semawat ve alarde, fa abeyne minha, eşfakna minha, fa abeyne minha, eşfakna minha. Biz emaneti diyor göklere, yere ve dağlara arz ettik. Onlar ondan imtina ettiler. Ve onlar ondan sıkıntılandılar diyor. Tabi burada emanetle kastedilen Allah Azze ve Celle'nin insanlara verdiği, insanlara yüklediği bir yük, sorumluluk. Yani Allah Azze ve Celle'nin dini. وَحَمَلَهَا insan Ayet-i Kerime'nin devamında. وَحَمَلَهَا insan cehula <gülüyor> Onu insan yüklendi diyor O çok zalim ve cahildir Emanet Yani insan yüklendiği emanet ağır Vahiy ondan daha da ağır Ama rasulleri Allah Azze ve Celle seçmiştir Bu emaneti kaldırabilecek güçler Onun için Allah Azze ve Celle La yükellefullahu Nefsen illa vusaha Hiçbir nefse gücünün yetmediğini yüklemez buyuruyor. bu. Bu birçok yerde geçer. Bir birçok konuyla alakalı geçer. Yani e, birçok mevzuya şamildir. Allah azze ve celle hem nebiimize yani peygamberimiz Hz. Muhammed'e hem de on, hem de ondan önceki bütün nebilere vahy ediyor. Buna şu ayet kerime delillik ediyor. Inna uhayna ileyke kemaa uhayna ila Nuh'a ve nebilerin Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. <gülüyor> <gülüyor> ve alhayna İbrahim ve İsmaila ve İshaka ve Yakuba ve İsba'da ve İsa ve Eyüp ve ve Eyyube ve Yunusa ve, ve de -Bura. Tek tek nebilerin isimlerini de sayıyor. İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlara yani o peygamberlerin soyundan gelen yine peygamber olan kimselere Yakup'un soyundan gelen. İsa, Eyüp, Yunus, ve Harun ve Süleyman, Harun ve Süleyman'a ve Ateyna Davud'a e Zebura ve Davud'a da Zebur diyor Kur'an'da sayılan peygamber ismi kaç tanedir? İsmail söyle bakayım. Efendim? Kaç tane? Kim söyleyecek? 25 tane. 25 tane. Kuranda ismi geçen peygamber adedi 25'tir. 25 tane. Toplam. Toplam peygamber sayısı 25. Hayır. Bir hadiste. E, sıhhatli olması gerekiyor. allah halim 300 küsürden bahsedilir. Ama Kur'an'da geçen sayı 25 tanedir. Allah Azze ve Celle وَرُسُلَنْ قَقْقَصَسْنَا هُمْ عَلَيْكِ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلَنْ lem نَقْصُسُ عَلَيْكِ O peygamberlerden sana kıssa edip böyle anlattıklarımız vardı. Sana bahsetmediğimiz hikayesini anlatmadığınız peygamberler de vardır diyor. Yani 25 peygamberin haricinde daha bir sürü peygamber Allah azze ve celle, "Vemâ kün vemâ kunnâ muaddebîne hattâ Biz hiç hiçbir şekilde azap edici değiliz ta ki peygamber gönderinceye kadar. Yani bir topluluk yaşasın. Afrika'da, Amerika'da, han diyorlar ya insanlar, Afrika şey Amerika falan sonradan keşfedilmiş. Orada hiçbir hayat izi yokmuş. Ondan sonra insanlar e, tamamen böyle ilk çağlarda yaşıyor gibi bu ya bu işte, öyle bir şey yok aslında. E, her şeyden habersizmiş, onlara bir peygamber gönderilmemiş zannını ver, vermeye çalışıyorlar. Böyle bir şey yok, olamaz yani. Allah Azze ve Celle kitabında bir topluluk varsa onlara mutlaka e, peygamber gönderiyor ki sorumlu tutuyor. Ama sonradan insanlar dinlerini unutmuşlardır, tahrif etmişlerdir. Peygamberlerini unutmuşlardır. Bu ayrı bir mesele. Evet. Burada anlatıldığı üzere Kur'an'da bahsi geçen peygamberler olduğu gibi bahsi geçmeyen daha nice peygamberler vardır Ve kellem Allah Musa teklimi. Allah Musa ile kesin konuşmuştur. Musa Aleyhisselam Allah'ın kelimetullah diye isimlendirildiği peygamberdir. Allah Azze ve Celle'nin konuştuğu peygamberdir. Ama görmeden tabii ki. Görmeden Allah Azze ve Celle ile konuşuyor. Ona bu, bu ayet ve başka ayetler delillik etmektedir. Evet. Şimdi kardeşlerim, Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelecek olursak, ona gelen vahye gelecek olursak, bir bir takım çeşit ve nebilerde geliyor vahiy. Bazı kısımlar üzere geliyor. Birincisi, Sadık rüya ile geliyor vahiy İlk vahyin gelişi de Böyle uykuda Sadık doğru Yani rahmani bir rüya ile geliyor İlk vahiy bu şekilde zaten başlıyor Bunu İmam Bukhara Rahmetullahi Aleyh Aişe radıyallahu anhadan Rivayet ettiği hadiste belirtiyor Onu Bu hadisin e, Uzun şeklini daha önceki derste vermiştik Diyor ki Aişe Validemiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahyin ilk gelişi diyor uyku halindeyken salih rüya ile olmuştur. Bu rüyayı sanki diyor sabahın yarılması gibi yani apaçık sabah nasıl böyle ortaya çıkar geceden ayrılır e, felakıl sabah dediği e, subah dediği o. Yani sabahın yarılması gibi apaçık bir şekilde rüya halinde gelmiştir, vahidir diyor. İlk vahyin, başlangıcının bu olduğuna işaret ediliyor. Evet. Kardeşlerim, rüya peygamberliğin peygamberliğin cüzlerinden bir cüzdür. Peygamberlikten, nübüvvetten hiçbir şey geriye kalmamıştır. Ancak müjdeleyici rüyalar, rahmani rüyalar kalmıştır. O da şartları yerine gelir ise. Yani salih bir rüya ise, rahmani bir rüya ise o zaman anlaşılır onun müjde olduğu. Yani nubuvet olayı kesilmiştir, Hiçbir şekilde artı ee, dine bir şey eklenmez, çıkartılamaz. El yaume ekmeltu lekum dinakum. Bugün sizin için dini tamamladım. <gülüyor> ve nimeten taaleykum ni'meti ve nimetim size Tamamı erdirdim, kemale erdirdim diyor. Ama müjdeleyici salih rüya olursa... ...o da o kişi için bir müjdedir. Ona göre hareket eder, sevinir... ...yahut da bir uyarıdır. Ona göre de ayağını denk alır. Bu da Rahman'ı bir rüya. Bir de şeytani rüya var. Şeytanların insanlarla oynaması. Bu rüyanın kısımlarını aleyhissalatü vesselam açıklıyor. Şeytan insanla oynadığı zaman... ...korkuttuğu zaman... Karabasan vesaire gibi. Yahut da rüya iken kötü şeyler görüp de sabah e, gusül abdestine ihtiyaç hisseder bir vaziyette kalktığı zaman ister erkek olsun ister kadın taklit etmez. Bu da şeytanın oynamasıdır. Bu tür şeyleri hiçbir şekilde kardeşine, annesine, babasına herhangi bir insana anlatmaz. Bu rüyanın şerrinden Allah'a sığınır. Eûzubillahimine şeytanirracim der. Sol tarafına üç defa tükürür. Üçüncü şekli de gündüzün yaşadıklarını geceleyin uykusunda iken tekrar etmesidir. Bu da hiçbir hüküm ifade etmez, hiçbir şey ifade etmez. Ne rahmanidir, ne de şeytanidir. Kişinin gündüzün yaşadıklarını gece tekrar etmesidir. Bir hükmü yok. Burada söylenmek istenen müjdeleyici e, rüya peygamberliğin bir hadise göre 46 biri. Evet. Dolayısıyla ilk vahyin gelişi rüya yoluyla olmuştur. İkincisi, meleğin yani Cibril aleyhisselam, diğer bir ifadeyle Cebrail aleyhisselamın aleyhisselatu vesselamın kalbine, zihnine e, bir şeyi koyması, yani ilham etmesi şeklinde. Bu çoktur. Bu şekildeki vahyin gelişi çoktur. ve Vesselam bundan bahsediyor birçok yerde. Mesela bir hadiste Umame, <gülüyor> Ebu Umame'nin de ettiği sahip bir hadiste diyor ki, Ruhul Kudus. Ne demek Ruhul Kudus? Cebrail'in Cebrail isimlerinden biri de Ruhul Kudus'tur. Evet. Ruhul Kudus, Cebrail'in isimler, isimlerinden biri. Ruhul Kudüs diyor, benim aklıma, kalbime bir kimse ecelini tamamlayıncaya kadar ve rızkını tam olarak alıncaya kadar, bak tam olarak dünyadan rızk, rızk olarak, nasip olarak elde edeceği tamamını alıncaya kadar ölmeyeceği bana diyor, o Ruhul Kudüs tarafından üflendi. Yani ilham olun. Böyle söylendi diyor. Allah'tan korkun. Hadisin devamı geliyor. Allah'tan korkun ve rızık talebinde düzgün davranın. Güzel davranın. Yani harama bulaşmayın demek. Ve rızkın yavaş işlemesi. Yani size yavaş gelmesi, ağır gelmesi. Sakın sizden birini Allah'a isyan hususunda rızık talebine sevk etmesin. Yani Allah'a isyan ederek, günah işleyerek, haram elde ederek rızık talebine sakın, sakın yanaşmayın. Yani rızkın böyle yavaş yavaş gelmesi böyle bir şeye sevk etmesin. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle'nin katında, Allah Azze ve Celle'nin katındaki şeylere ancak Allah'a itaatle sahip olunur. Allah'a itaat eden bir kimse onun katındaki şeyleri elde edebilir. Rızkın artması Allah'a itaatledi. Bu hadisi düşündüm, şu ayet kerime ile şahit olduğuna kanaat ettim. Allah Azze ve Celle, vele inşekertüm, vele inşekertüm le eziden nekum. Eğer şükrederseniz elbette size artıracağım diyor. Şükür bir itaat amelidir. Kim şükrederse itaatle hareket etmiştir Allah arttıracaktır onu. Ve in kefertum fennallahu ganiyyun alim. Eğer küfrederseniz Allah alemlere ihtiyacı yoktur zengindir diyor. Evet. Bu şekilde melek geliyor ve aleyhisselatu vesselamın kalbine, zihnine bir şey atıyor. Bunu melek kendisi mi yapıyor sizce? Hayır. Allah Azze ve Celle'nin izni, müsaadesi onun dilemesiyle. Üçüncüsü Üçüncüsü meleğin e, tam bir insan suretinde gelmesi. Nebi ne Vesselam'ı e, bir şeyler söylüyor. O da onun söylediği, meleğin söylediği, yani Cebrail, Cebrail Aleyhisselam' söylediği şeyleri iyice hıfzediyor ve onu anlıyor, idrak ediyor. İnsan suretinde. Buna ilgili meşhur bir hadis var. Cibril hadisi diye. Bu hadis Müslüm'de geçer. Biliyorsunuz bu hadisi. Sadece baş tarafını söyleyeceğim. Ömer radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Diyor ki Ömer radıyallahu anh, Büyünlerimiz, bizimle birlikte gittiğimiz bir yerde, bir yerde bir adam vardı. Adamın yüzü beyazdı, saçları da siyahdı. Adamın yüzü beyazdı, saçları da siyahdı. Adamın yüzü beyazdı, saçları da siyahdı. Adamın yüzü beyazdı, saçları da ve Adamın yüzü beyazdı, saçları da oldukça Adamın saçları da oldukça Adamın La yura alayhi eteru sefer. Üzerinde yolculuktan hiçbir eser yoktu. Wala ya'rifuhu minna ahad. Bizden de hiç kimse onu bilmiyordu diyor. Sonra جلسa ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sonra Nebi aleyhissalatu aleyhi vesselam'ın yanına oturdu. Ve vada kepteyi hala Ellerini dizin üzerine koydu. Dizini Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın dizine dayadı ve ellerini de dizinin üzerine koydu. Ve kâle, Akbirni anil, is anil İslam'ı ya Resulallah. Ya Muhammed. ya Ey Muhammed bana İslam'dan haber ver dedi. İslam'ın ne olduğunu soruyor. Bu adam. Kimse bilmiyor melek olduğunu. İslam'ın ne olduğunu anlatıyor Aleyhisselatü Vesselam. Uzunca bir hadis kısa geçiyorum. Sonra akbirne ah anil iman. İmandan haber ver. İman'ın rukunları. Biliyorsunuz 6 tane rukun var. İslam'ın rukunu kaç? 5. Bunlardan soruyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da cevaplıyor. Diyor ki Ömer Radıyallahu anh, adam hem soruyordu hem de tasdik ediyordu. Yani Peygamberimiz cevaplayınca tamam doğru söyledin diyor. Ha? Hayret ettik diyor. Hem soruyor hem de tasdikliyor diyor. Sonra ihsandan soruyor. Yani ihsan nedir diyor. İhsan diyor aleyhissalatü vesselam sen Rabbini görmesen de o soru görüyor. Sen Rabbini görüyormuşçasına ona ibadet etmendir diye anlatıyor. Netice de melek birkaç soru daha soruyor. Mesela kıyamet saatinden soruyor. Soru sorulan diyor Aleyhisselatü Vesselam, sorandan daha bilgili değil. Yani kendisinin bir şey bilmediğini bu hususta söylüyor. E, kıyametin emarelerinden, işaretlerinden sorunca e, Aleyhisselatü Vesselam'ın işaretlerini, emarelerini bildiriyor. Kendisine bildirildiği kadar tabii ki. sonra Sonra e, o adam çıkıp gidiyor. Aleyhisselatü Vesselam Ömer'e diyor ki, Ömer radıyallahu anh. Bunun kim olduğunu biliyor musun diyor. Bu gelen adamın. Allah ve Resulü daha iyi bilir diyor. Hemen teslimi yapmak Allah ve Resulü daha iyi Diyor ki bu Cibrildi. Size dininizi öğretmek üzere geldi diyor. Subhanallah. Demek ki Cibril bir insan suretinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor ve vahyedeceği şeyi vahyediyor. Evet. Dördüncü kısım, kardeşlerim, vahyin böyle zor bir şekilde gelmesi. Sanki çıngırak, çıngırak sesi gibi, yani bir tür zil sesine benzer çıngırak sesi gibi ağır, zor, katı bir şekilde gelmesi. Nebi ve Vesselam'a vahyin gelişinin en ağır şekli bu şekilde. Hani dedim ya demin vahiy öyle bir geliyor ki ağırlığından sahabe mesela hadislerde anlatıldığı üzere sahabe Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a böyle dizini dayamış bir vaziyette o vahiy geliş esnasında sahabe diyor ki neredeyse diyor benim diyor dizim bacağım kopacak kırılacak zannettim diyor. O kadar ağırlığını hissediyor yani. Yani ikinci bir şahıs. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a vahiy geliyor. Yanındaki sahabi bu kadar etkileniyor. Buhari'nin rivayet ettiği sahih bir hadiste Ayşe radıyallahu anhadan Evet. Bir adam Ali serratü vesselam ey Allah'ın Resulü sana vahyin gelişi nasıldır diye soruyor. Ali hissanatü vesselam diyor ki bazen bana böyle bir zil sesi, çınğrak sesi gibi gelir. Ve o bana en ağır gelendir. Bu hal geçtiği zaman diyor ben önce ben o zaman diyor bu hal gittiği zaman artık meleğin söylediği şeyi anlarım, idrak ederim, hıfsederim diyor. Bazen de melek bana bir insan suretinde gelir, benimle konuşur ve söylediği şeyi ben anlarım, idrak ederim diyor. Evet, onu biraz önce söyledik. Bu için sesi halinde gelmesi, aleyhissalâtu vesselâm'a e, en zor şekliyle gelen bir vahiy türü, Vahiy şekli daha doğrusu. Yani Allah, az, Allah azze ve celle vahyini bir şekilde Resulüne ne yapıyor? iletiyor. Onlardan biri bu şekil. Ve Ali vesselam çok etkileniyor bunlar. Az önce de ifade ettiğim gibi sahabe bile ayağım kırılacak diyor, kopacak diyor. Subhanallah. Yani şöyle bir düşünüyoruz da vahyin Peygamber Aleyhissalatu vesselama gelişi Allah'ın kelamının ne kadar değerli olduğunu bize anlatıyor. Ne kadar ağır olduğunu anlatıyor. Düşünecek, tefekkür edecek olursa. Onun için Allah Azze ve Celle'nin kelamının, sözünün üstünde bir kelam yok. Ondan daha değerli bir söz yok. Ondan daha açık, daha fasih, daha kurallı, daha böyle kaidesine uygun bir söz olamaz. Allah'ın kelamı çok değerlidir. Estağal hadithu kelamullah. Sözlerin en değerlisi Allah'ın kelamıdır, sözüdür. Ondan sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri geldi. Bir insan Allah'ın kelamını Kur'an okuduğu zaman Allah Azze ve Celle ile konuşuyormuş gibi oldu. Onun sözlerini tekrar ettiği zaman onunla konuşuyormuş gibi oldu. Allah Azze ve Celle'nin kelam sıfatı vardı. O geçmişte konuşmuştur. Şimdi konuşur ve gelecekte de konuşacaktır. Allah Azze ve Celle'nin kelam yani konuşma sıfatı var. Ehli sünnet ve cemaat sıfatlara olduğu gibi itikat eder, iman eder. Teşbih ve temsil yapmaz. Ta'til ve ta'rif de, de yapmaz. Yani benzetme, iptal etme, bozma yapmaz. Ehli sünnet ve cemaatin sıfatlar hakkındaki itikadı budur. Beşinci kısım, kardeşlerim, meleğin bazen Allah Azze ve Celle'nin yarattığı hali üzere, asli, hakiki hali üzere gelmesi. Bu da iki defa gerçekleşiyor. Yani Cibril Aleyhisselam'ın asli sureti üzere gelmesi, gözükmesi. Mesruk'tan rivayet edilen bir hadis. Mesruk, Arapça'da çalınmış demektir. Bu mesruk, tabiinden çok celil, büyük imamlardan, büyük ravilerden bir tanesidir. Kendisi çocukken çalınıp götürülüyor, sonra da bulunduğu için adı mesruk kalıyor. Evet. Ama çok değerli bir insan. Diyor ki, ben Ayşe'nin yanında, Böyle dayanmış oturuyor idim. Arkaya yaslanmış vaziyette oturuyordum diyor. Ayşe radıyallahu anh'anın talebelerinden demek ki. Yahut da Ayşe radıyallahu anh'anın kendisine tahsis ettiği hadis e, rivayet etti tabinden birisi. Ayşe dedi ki: Üç şey vardır ki kim onlardan birini söylerse Allah'a iftira etmiştir diyor. Büyük bir iftira etmiştir. Diyor ki, dedim ki diyor bu Mesruk onlar nelerdir? Diyor ki, kim diyor Muhammed'in Rabbisini gördüğünü iddia ederse Allah'a büyük bir iftira etmiştir. Diyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı görmedi demek istiyor. Mesruk diyor ki ben böyle dayanmış otururken şöyle otur. Düzeldim, doğruldum, oturdum diyor. Ve ey Aişe, bana izin ver ve acele etme. Allah Azze ve Celle, وَلَقَدْ bil بِالْاُفِقِ mubin. <الْمُب۪ين> Onu mutlaka yemin olsun ki, apaçık ufukta gördü. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةَ نُخُرَى <اخرا> Diğer bir seferinde de inişte gördü. Buyurmuyor mu diyor. Yani burada demek istiyor ki peygamber Allah Azze ve Celle'yi ufukta bir de inişte gördü demek istiyor. Mesruk. Ayşe radıyallahu anha da diyor ki bu soruyu bu ümmetten ilk defa peygambere soran bendim diyor. Bu ayet kerimelerin ne manaya geldiğini diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki burada kast edilen yani onu apaçık Ufukta gördü, yemin olsun ki onu ufukta gördüğü ifadesiyle gördüğü kimsenin kim olduğunu aleyhissalatü vesselam innemâ huve cibirîlu diyor. O ancak Cebrail'di. Yani Cebrail'i gördüğünü anlatıyor bu ayet kerime. Hadisin tefsiri ile. Ve diyor ki, o Cebrail'di diyor Peygamberimiz. Yani o benim gördüğüm demek istiyor. Ve inişte de bir kere daha gördü derken o Cebrail'di gözüken kimse. Ve ben onu diyor bu iki suretin, iki şeklin dışında bir daha asli yaratılmış halindeyken görmedim diyor. Evet. Bu hadiste e, Nebimiz aleyhissalatü vesselam ve Cebrail'in asli suret üzere gelişi onu görüşünü anlatıyor. Bu hali zorunda Allah'a alem kendisine vahiy geliyor altıncısı Allah Azze ve Celle'nin vasıtasız olarak Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'la direkt konuşması tıpkı Musa Aleyhisselam'la konuştuğu gibi bu da biliyorsunuz Miraç hadisesinde cereyan ediyor insanlar diyorlar ki İsra'nın yani gece yürüyüşü demek yani Mescid-i Haram'dan, Mescid-i Aksa'ya peygamberimizin götürülmesi, gecelen gitmesi ne ayet var. Subhan, e, İsra Suresi'ndeki te, neydi ayet-i kerime? Tebârik el-lezi, tebârik el لَيْلَمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى mescid الْاَقْصَ الَّذ۪ي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرْيَهُ مِنْ Geceleyin kulunu bir gecede mescid-i haramdan mescid-i aqsa'ya yürüten Allah ne mübarektir. Onun etrafını, mescid-i aqsa'nın etrafını mübarek kılmak için. Onun etrafını mübarek kılıyor. Allah Azze ve Celle ne mübarektir, ne yücedir. Ayetlerimizi göstermek için o Mescid-i Aksa'nın etrafını e, mübarek kılınıyor ayet-i kerimenin ifadesiyle. Şimdi bu ayet-i kerime İsra'ya delalet ediyor diyorlar ve miracı inkar ediyorlar hadisleri. Oysaki ki Müslüm hadisi ve başka e, hadis kitaplarında çok net bir şekilde Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca çıktığı anlatılıyor. Miraca delalet eden bir başka ayet ise onların bilmediği Necim suresindeki ayetler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın oraya çıkışta Cebrail'i görmesi, Allah'ın ona vahyedeceği şeyi vahyetmesiyle ilgili Necim suresinin ilk ayetlerine bakarsanız, Miraca da o da delalet ediyor. Çok açık bir şekilde hem de. Evet. İşte bu direkt konuşma, hani dedik ya vahyin gelişi, Allah Azze ve Celle'nin e, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la vasıstasız konuşması orada gerçekleşiyor. Miraç'ta, miraca çıktığı zaman. Hem az önce ifade ettiğim gibi Necm Suresi delalet ediyor, hem de Enes e, Radiyallahu Anh'ın Müslüm'de de diğer hadis kitaplardan rivayet, rivayet edilen hadisler uzunca Miraç hadisleri vardır. Bir buçuk iki sayfa yaklaşık. Oralardan okursanız inşallah. Mesela Müslüm'ün e, iman kitabında vardır. Orada uzunca anlatılır. Orada anlatıldığına göre Cibril Aleyhisselam, Cebrail Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bir yere kadar getiriyor. Nereye? Yedinci semaya kadar çıkartıyor. Ondan sonra artık ileriye gidemiyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da Sidretil Münteha'ya ayette geldiği üzere Necip suretinde Sıdretil münteha Yani son artık e, Son nokta son ağaç Sıdre bir ağaç demek Arabistan kirazına adını Sidra diyor Son nokta oluyor Oraya aleyhissalatü vesselam Kendisi gidiyor ve bir perde Olduğu halde Allah azze ve celle'yi görmeden Orada konuşuyor Ve Allahu Teala ona vahyedeceği Fe evha allahu ileyye ma Allah bana vahyedeceği Şeyi vahyetti diyor ve bana 50 vakit namazı tarz kıldı. Sonra da uzunca devam eden hadislerde onu hafifletiyor. Kaç vakite? Beş vakte kadar indiriyor Allah Azze ve Celle hikmeti gereği. Orada işte daha birçok şeyler vahyediliyor Allah Azze ve Celle tarafından. Bu şekil ise az önce söylediğim gibi Allahu u Teala'nın Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'la direkt konuşması. Yedinci şekle gelince Yedinci suret Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın uyku esnasında Allah Azze ve Celle'yi görmesi. Kardeşlerim Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam dünya gözüyle Allahu Teala'yı görmedi. Ancak rüyada gördü. Rüyada Allah Azze ve Celle gözükmez. Peygamberin haricinde başka hiçbir kimseye gözükmemiştir, gözükmeyecektir de. Buna dair Hiçbir delil yoktur. لَا تُدْرِكُهُ الْأَبِصَارِ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبِصَارِ وَهُوَ الْلَط۪يفُ الْخَبِيمِ Gözler onu idrak edemez, o gözleri idrak eder. Yani <gülüyor> onların haline vakıftır. Ama gözler onu idrak edemez. Yani gözler onu göremez. Farkına varamaz diyor ayet-i kerimede. Dünya gözüyle hiçbir şekilde hiç kimse göremeyecektir Allah'a izni ve celle ama ahirette ehlü Sünnet ve cemaatin inancı bizim inancımız vucuhu yeme edin nadira ile Rabb bia o gün yüzler vardır ki parlaktır ve Rablerine bakarlar diyor Allah azze ve celle ahirette gözükecek cennette mü'minlere gözükecek kafirlere değil ve cennette ahirette bir insan bir Müslüman için en değerli mükafat ne? Allah azze ve celle görmeden iman edip de ibadet ettiği o varlığı görmesidir. Ama bu dünyada gözükmeyecektir. Nebimiz Aleyhissalatu vesselam ise rüyada geliyor Allah azze ve celle gözüküyor. Her kim rüyada Allahu Teala'yı gördüğünü iddia ederse yalan söylemiştir, bunu bilin. Çünkü bazen öyle söyleniyor, rüyamda Allah'ı gördüm diyor. Hayır, böyle bir şey olamaz sadece peygambere gözükmüştür Allah a azze ve celle. Diyor ki bir gün diyor bir gece İbn Abbas'ını rivayet ettiği hadiste Tirmiz'de geliyor bu hadis sahih-i hadis. Rabbim Tebareke ve Teala en güzel surette bana geldi ve ya, ey Muhammed meleğin meleğin alanın yani Allah'ın katındaki değerli meleklerin ne hususta çekiştiklerini biliyor musun diyor? Sonra da diyor elini diyor göğsüme koydu rüya esnasında. Elinin soğukluğunu sırtımdan hissettim diyor. Şey, evet sırtımdan hissettim diyor. Elinin so elime soğuk elinin soğukluğunu böyle göğsümde hissettim. Ve dedi ki ey Muhammed tekrar İleri gelenler yani meleklerin ne hususta çekiştiklerini biliyor musun? Onların tartıştıklarını biliyor musun? dediğinde eee Nebi Aleyhissalatu vesselam diyor ki evet diyor. Onlar kefaret ve dereceler hakkında tartışıyorlar diyor. <gülüyor> kefaret diyor. Kefaretler yani kastedilen günahları örten şey. Birincisi diyor Bak burası çok önemli. Namazdan sonra mescitte kalmak, beklemek. günahları örten şey. Cemaate, cemaat namazına yürüyerek gitmek. Ve zor durumlarda, sıkıntılı anlarda abdesti güzel almak. Evet. Sonra diyor ki Allah Azze ve Celle doğru söyledin el-Muhammed diyor. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları sayınca evet doğru söyledin diyor. Kim bunları yaparsa hayır ile yaşar. Ve hayır ile ölür. Hayır üzere yaşar, hayır üzere ölür diyor. Ve günahlarından da anasından doğduğu gibi tertemiz olarak temizlenmiş olarak çıkar diyor. Temiz bir hale gelir. Ve diyor ki Allah Azze ve Celle orada bakın vahye ediyor bu şekilde rüyada. Ey Muhammed namaz kıldığın zaman şöyle söyle. Allahümme inniye Es'eluke fi'lan hayrat hayrat ey Allahım hayır amellerini fiillerini senden isterim ve terkel munkarat -münker ve kötü münker olan şeylerin terkini ve hubbel mesakin miskinlerin sevgisini senden isterim ve tagfireli ve terhamni beni affetmeni ve bağışlamanı dilerim ve tetub aleye ve tövbemi kabul etmeni Ve sen kullarına bir fitne, bir imtihan, bir karışıklık murat ettiğin zaman beni diyor fitneye uğramaksızın vefat ettir. İşte bunlar diyor, aleyhissalatü vesselam, Ömer'in saydığı şeyler, günahları örten şeyler. Tekrar söylüyorum, Mescitte namazlardan sonra kalmak, özellikle imkanı olan, vakti olan kimseler için e, cemaate yürüyerek gitmek ve zor durumlarda e, abdesti tamamlamak. Derecelere gelince, derecelerde e, selamı yaymak, yemeğe yedirmek ve insanlar uyurken gece namazı kılmak. Çok önemli. Bu işte kanetinin, yani gece kunut eden, Rabbisine Karşı dua eden Rabbisine karşı kıyamda duran kimselerin özellikleri, salihlerin özellikleri. Çok değerli bir namaz. Beş vakit namaz tam olacak. Sabah namazını kaçırmak yok. Namazlara vaktinde kılacağız. Ondan sonra gece namazı. Allahu Teala bana ve sizlere bütün mümin kardeşlerimize bunu nasip etsin. Çok değerli bir namaz. Sekizinciği kardeşler. Cebrail'in dışında başka bir meleğin gelişi ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la konuşması, ona vahyetmesi. Bu da İmam Ahmet'in müsnedinde sahih olarak geliyor. Ebu Zura'dan, o da Ebu Hureyre'den rivayetle, Nebi Aleyhisselatü Vesselam oturuyordu. Nebi, oturdu diyor. Cebril Aleyhisselam, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Şöyle göğe baktı. Ve birden bir melek indi aşağıya. Cibril Aleyhisselam, Cebrail yani. Dedi ki bu kıyamet saatinden önce hiç inmeyen bir melektir diyor. İlk defa iniyor diyor. Ve indiği zaman diyor ki ey Muhammed. Cebrail değil bu, başka bir melek. İniyor yani. Diyor ki ey Muhammed. Beni diyor sana Rabbin gönderdi. Seni diyor bir melek mi yapayım? Yoksa kul olan kul olan bir peygamber mi yapayım diye gönderdi diyor. Cebrail aleyhisselam hemen müdahale ediyor. Ey Muhammed Rabbine karşı tevazulu ol diye uyarıda bulunuyor. Nebimiz aleyhisselatü vesselam da diyor ki hayır bilakis ben kul ve rasul olacağım diyor. Ve öyle de oluyor. Subhanallah. Cebrail, Cebrail aleyhisselam bunun gibi birçok yerde aleyhisselatü vesselam'ı hep korumuş, hep uyarmış ve desteklemişti. Bunun şahidi cin suresindeki bir ayet. وَلَا يُذْهِرُ ala غَيْبِهِ وَلَا يُذْهِرُ ala غَيْبِهِ اَهَدًا Gaybına bilinmeyen şeyleri Allah kimseyi muttali ve kılmaz. İlla men rutademir rasulün ancak rasullerinden seçtiği kimse. İlla men rutademir rasulün fe innehu yasluku min beyne ve min halfihi rasada ve onun da o peygamberin de önün ve önünden ve arkasından bir koruyucular gönderiliyor. Yani peygamber önünden ve arkasından onu koruyor. Hak üzere gitmesi hususunda hem de şeytandan, insanlardan, birçok şeylerden korumuş oluyorlar. Allah Azze ve Celle'nin dilemesinden Allah-u Alem. Evet kardeşlerim, bu 8 surette melek geliyor ve Aleyhisselatü Vesselam'a vahy ediyor. Yahut Allah Azze ve Celle hem rüyada hem de direkt konuşarak e, <gülüyor> Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahy iletiliyor. Bununla ilgili e, yani Cebrail'in dışındaki bir meleğin gelişiyle ilgili bir hadis daha söyleyelim. Huzeyfe'den geliyor hadis, sahib hadis. Diyor ki aleyhissalatu vesselam, bana bir melek geldi ve bana selam verdi. Semadan indi diyor. Bu daha önce hiç inmeyen bir melekti. Ve beni diyor Hasan ve Hüseyin'in. Kim Hasan ve Hüseyin? Hı. Torunları. Hasan ve Hüseyin'in Cennet ehlinin gençlerinin efendisi olacağını müjdeledi diyor. Evet. Ve Fatıma'nın da Cennet ehli kadınlarının, o kadınların efendisi olacağını müjdeledi diyor. Evet. Onun için ehli beyt çok önemlidir. Ehli beyt, Ali sırati ehli beyti çok önemlidir. Ama birilerinin iddia ettiği gibi ehli beyt, ehli beyt Öne çıkartılır, hatta peygamberden daha üstte çıkartılır ve onun dışındaki sahabeler de yerin dibine sokulur değil. Böyle bir ölçü yok. Böyle bir ölçü Kur'an'da da yok, sahih sünnette de yok. Ehli beyt çok değerlidir. Onunla beraber ehli beytin derecesi aleyhissalatü vesselamın takdir ettiği ölçüdedir. Onun üstünde değildir, altında da değildir elhamdülillah. Nebimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ehli beytinden olmayan Ebu Bekir radıyallahu an ehli beytinden değildir. Ama insanların peygamberden sonra en değerli insan. Ömer radıyallahu an da hakeza. Ehli beytten değildir. Ehli beyt Ali Aleyhissalatu vesselam'ın soyu ve eşlerini kapsa. Bildiğim kadarıyla. Ama buna rağmen Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhumala çok değerlidir. Allah hepsinden razı olsun. Evet kardeşlerim son olarak bir iki şey daha söyleyeyim ve bitireyim inşallah. Nebi aleyhissalatü vesselama gelen vahiyler bu şekilde. Bir de Nebi aleyhissalatü vesselamın sıfatlarıyla ilgili geçmiş kitaplarda birçok ifadeler vardır. Mesela İncil'de, Barnaba İncilinde diyor, müellif 41. <gülüyor> 41. Mukaddes bölümde şöyle yazıyor: Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle e, hicablandığı zaman, yani gizlendiği zaman diyor herhalde bir bölümden aktarmış burayı sonra o ikisini yani Adem ile Havva anamızı diyor cennetten kovdu cennetten çıkardı Adem aleyhisselam diyor Adem diyor böyle geriye yaslanmış bir şekilde kapın üzerindeki şöyle bir yazıyı gördü diyor Ilahi, la ilahe illallah Muhammeden Resulullah Yani herhalde bu cennetin Kapısı kastediliyor Orada Adem Aleyhisselam diyor Allah'tan başka ilah yoktur Muhammed onun Resulüdür yazısını gördü diyor. Bu Barnaba İncil'inde yazan ha Bu Biliyorsunuz Ehli kitabın Kitapları yani İncil ve Tevrat Tahrif edilmiş bozulmuştur Buna rağmen Bu ifadeler duruyor her ne kadar yani tahrip edilmiş olsa da bu ifadeler demek ki orada var. Bir başka şeyde İncil'in başka bir nüshasında Yuhanna adlı nuskada ise 16. mukaddes bölümde diyor ki İsa eğer ben gitmezsem size diyor kaçan kimse gelmeyecektir. Yani bununla kastedilen e, Hamid, Hammad yahut Ahmet. Yani Nebimiz ve vesselam gelmeyecektir diyor. Ben gitmezsem ben e, çekilmezsem aranızdan o gelmeyecektir diyor. Bir başka İncil'in e, nüskasında ise şöyle geçmiş. Yüce Allah'a hamd olsun. Ve yeryüzünde de, yani göklerde ve yerde, Allah'a hamdolsun, yeryüzünde, e, ki şey İslam'dır ve insanlar için de bir Ahmet vardır diyor. Yani onların bu kitaplarında hep Peygamberimizin özelliklerinden bahsediyor. Bu var. Bunu konuların başında, yani bu dersimizin başında anlatmıştık. ve sallam. Daha küçücükken Rahip Bahira ile karşılaştığı zaman Bahira onun özelliklerini biliyor değil mi? Nereden biliyor? İşte bu ifadelerde. وَرَقَبِ <gülüyor> النَّوْفَلْ Hatice radıyallahu anh'a'nın amcaoğlu onun peygamber olduğunu biliyor ve memleketinden çıkartılacağını söylüyor. Nereden biliyor? Bu kitaplardan biliyor. Kur'an da bize şu ayetle onların kitaplarında olduğunu çok açık bir şekilde ifade ediyor. Başka ayetler onların gizlediği şeyi de söylüyor. Ve qale insibnu Maryeme ya ben İsrailo inni rasulullah aleykum musaddikan lima bayne yaday. Meryem oğlu İsa, hatırla ki bir zamanlar şöyle demiştim. Ey İsrail oğulları ben önümdeki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak "Wa mubashshiran rasulin yetu ba'di ismihi Ahmed ve ondan sonra da Benden sonra da ismi Ahmet olan bir kimseyi müjde, müjdeleyici olarak Allah'ın elçisiyim diyor. Çok net bir şekilde. Daha birçok ayet-i kerime, Bakara suresi başka surelerde Yahudilerin çok iyi bildiklerini, hatta diyor ki o kadar veciz bir ifade ki اِنَّ الَّذ۪ينَ اَلَّذ۪ينَ يَعْرِفُونَ يَعْرِفُونَهُ kema يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ Peygamberi diyor, kendi öz oğullarını tanıdıkları gibi, oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Yani Tevrat ve İncil'den çok iyi bilirler onun özelliklerini diyor. يَعْرِفُونَهُ kema يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ Buna rağmen inkar ediyorlar. Buna rağmen Nebimiz Aleyhisselatü selamı iman etmiyorlar. Daha dediğim gibi birçok özellik birçok yaşanan hadisede mesela ileride anlatacağız inşallah ee, Ebu Süfya'nın Heraklı'ya gitmesi Rum diyarının şeysi, hükümdarına o da ona bir takım sorular sorması İncil'den aldığı bilgilere göre e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nesebi hakkında soruyor ahlak hakkında, ona tabi olanlar hakkında soruyor vesaire ve onun diyor bir peygamber olduğunu söylüyor, kanaat ediyor Hıraklı. O zamanın e, hükümdarı. Bu da bu, Buhar ve Müslüm hadislerinde sahil olarak geliyor. İnşallah Allah nasip ederse bunları ileride söyleyeceğiz. Evet. Peki bu kadarla yetinelim. Allah Azze ve Celle Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı en güzel şekilde tanıyıp en güzel şekilde örnek alan hayatına geçiren kullarından eylesin. Amin. Bizleri bu hususta basiretli kılsın ve bizim günahlarımızı bağışlasın. Bize firdevs cennetini nasip etsin. Orayı hak eden kullarından eylesin. Amin. Hadi Allahu aleyhi ve sellem sallallahu ala nabiyyina Muhammed. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü la ilahe ve etubu